2801 Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında Beyrabi Allahu an anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selam ile birlikte namaz kılarken o semya Allahu li menhamide deyince bizden kimse Resulullah Aleyhissalatu ve selam alnını yere koyuncaya kadar sırtını eğmezdi. 2802 Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında. H Z. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki, bir kimse namazdan tek ve kati imamla kılabilmişse namazın tamamını beraber kılmış gibi olur. 2803. Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında. Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. Siz. Namaza gelince biz secdede isek hemen secdeye katılın. Fakat onu rekat veya başka bir şey saymayın. Tek vekate kavuşan namaza kavuşmuş sayılır. 2804 Cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adamı hakkında, muvattanın rivayetinde şöyledir. Vekate kavuşan secdeye kavuşur. Kim fatihaya yetişemezse, pek çok hayrı kaçırmış demektir. 2805 cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adamı hakkında H.Z. Ali ve Hazreti Muazadiyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Siz mercide geldiğinizde cemaatle namaza başlanmış ise imam Kıyam Rükû Secre hangi hal üzere olursa olsun hemen uyum ve yapmakta olduğunu yapın. 2806 cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adamı hakkında. hemmam, i̇bn Haris anlatıyor. Huzeyfe radıyallahu anh şehrinde yüksekçe bir yerde durarak cemaate imam olmuştu. Ebu Mesud kramisinden tutarak onu çekti. Namazdan çıkınca. Ebu Mesud, insanların bundan benledildiklerini bilmiyor musun dedi. Öbürü, evet. Ancak siz beni gömleğinden tutup çekince hatırladım. Dedi. 2807. Cemaatla ilgili hükümler, safların tertibi ve cemaat adabı hakkında, Ebu Hazım İbn-i Nâzâhimehullah anlatıyor. Sehl İbn-i bir grup insan Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam iddinin derinin hangi ağaçtan yapıldığı hususunda münakaş etmek üzere geldiler. Sehl, ben onun hangi ağaçtan yapıldığını, kimin yaptığını, Efendimiz aleyhisselatu vesselamın hangi gün üzerine oturduğunu biliyorum, dedi ve açıkladı. Resulullah aleyhissalatu ve selam ensardan falanca kadına bir adam gönderdi. Marango köleme söyle. Bana aşaptan münasip bir şey yapsın da üzerine çıkıp halka hitabette de bulunayım dedi. Köle de ona şu üç basamaklı şeyi imal ediverdi. Sonra Resulullah aleyhissalatu ve selam bunun şu yere konmasını emretti. Meskul minber. Elgabenin uygun ağacından yapılmıştı. Resulullah aleyhissalatu vesselam minberin üzerine çıkıp namaza durdu ve tekbir getirdi. Cemaat de onunla birlikte arkasından tekbir getirdi. Sonra nüküye gitti. Sonra geri geri gelerek minberden indi ve minberin dibinde secde yaptı. Sonra namazdan çıktı. Sonra halka yöneldi ve ben bunu bana uymanız ve namazımı bilmeniz için yaptım buyurdu. 2808 Cemaatla ilgili hükümler Tafların tertibi ve cemaat adamı hakkında. H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam geceleyin duvarları alçak olan hücresinde namaz kılardı. Halk bu sebeple aleyhissalatü vesselamın karaltısını sülüetini görürdü Böylece onlar da kalkıp geceleyin. Ona uyarak onunki gibi namaz kıldılar. Sabah olunca bu durumu konuştular. Resulullah aleyhissalatu Vesselam ikinci gece de kalktı. Halk da aynı şekilde yaptı. Üçüncü gece de aynı şey tekrar etti. Bundan sonra Resulullah oturdu ve çıkmadı. Sabah olunca durumu mezarları bas ettiler. Sebebini sordular. Efendimiz şu cevabı verdi: Gece namazının sizlere fark olmasından korktum. 2809. Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında kaza Ebubeyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: İkametin okunduğunu duydunuz. Mu namaza yürüyün. Sakin ve vakar olmayı unutmayın. Sakın koşuşmayın. Yetiştiğiniz yerden kılın. Kaçırdığınız kısmı tamamlayın. 2810 Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında Esma bintü Ebi Bekr radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ı işittim. Kadınlara diyordu ki, sizden kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, erkekler başlarını kaldırıncaya kadar başını yerden kaldırmasın. Böylece erkeklerin avretlerini görmekten korunmuş olur. 2811 Cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında Ubadet-i Müsse, Samit Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bize. İçinde Kur'an'ın cehren okunduğu bir namaz kıldırdı. Namazda kıraatta bir iltibasta bulundu. Namazdan çıkınca yüzünü bize çevirdi ve, kıraatı cehren okuduğum zaman siz de okuyor musunuz? diye sordu. Bazılarımız, evet bunu yapıyoruz. Dediler. Resulullah ve Vesselam sakın ha. Ben kendi kendime. Kim? Ben okurken okuyarak benden okumayı kapmaya çalışıyor diyordum. Kur'an-ı Cehren okuduğum zaman, Kur'an'dan Fatiha hariç hiçbir şey okumayın buyurdular. 2812 Cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adamı hakkında, İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam öğle namazına durdu. Bir adam da arkasında Sebbihis Merabikel Alat Suresini okumaya başladı. Resulullah ve Vesselam namazdan çıkınca, kimdi okuyan diye sordu. Adam, bendim, dedi. Bunun üzerine. Hakikaten anladım ki biriniz bunu benden cezbelip aldı. 2813 Cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adamı hakkında. Müsevver İbni Yezid el-Maliki radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü ve selam namazda cehri olarak kıraatte bulunuyordu. Bir kısmı okumayı terk etti. Namazdan sonra cemaatten bir adam, Allah'ın Resulü, şu şu ayetleri okumayı terk ettiniz. Dedi. Resulullah niye bana hatırlatmadın? Buyurdular. Bir rivayette şu ziyade gelmiştir. Adam ben onların ne zannetmiştim. 2814. Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında. Hz. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Ey Ali! Namazda takılırsa imamı açma. 2815. Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında. Bir şey bu Mahcan, babasından anlattığına göre. Babası Mahcan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisindeydi. O sırada namaz için ezan okundu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalktı. Namaz kıldırı döndü. Mahcan hala yerindeydi. Herkesle beraber namaz kılmanı mani olan şey nedir? Sen Müslüman değil misin diye sordu. Mahcan, elbette Müslümanım. Ancak ben ailemle namazımı kılmıştım. Dedi. Efendimiz, mescide geldiğin zaman namaza kalkılırsa kılmış bile olsan cemaatle birlikte sen de kıl buyurdu. 2816 Cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adamı hakkında İbni Ömer radıyallahu anhümayin anlattığım göre Bir adam kendisine sordu. Ben evde namazımı kılıp sonra da imamla namaza yetişiyorum. ''Onunla da namaz kılayım mı?'' ''Evet.'' deyince adam tekrar sordu. ''Peki, bunlardan hangisini fark olan namazın yapayım?'' ''Bu senin elinde mi?'' dedi. ''Bu Allah'a kalmıştır.'' Dilediğini asıl fark olan namazın yerine sayar. 2817 Cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adamı hakkında Süleyman Mevla Meymuni'nin İbn Ömer radıyallahu anhümaden naklettiğine göre i̇bn Ömer şunu anlatmıştır, Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Bir günde aynı namazı iki sefer kılmayın, 2818, Cemaatla ilgili hükümler, Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında, Nafi Rahimehullah anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma diyordu ki, Kim akşamda sabahı kılar sonra da bu namazlarda imama yetişirse, onlara dönmesin. 2819 Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında. H Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Namaz için ikamet okununca farzdan başka namaz yoktur kılınmaz. 2820 Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında. Vebi'a İbn Ebi Abdurrahman -e rahimehullah anlatıyor i̇bn Ömer radıyallahu anhüma, mescide geldiği vakit, cemaat namazı kılmış ise hemen farza başlardı. Ondan önce başka namaz kılmazdı. 2821, cemaatla ilgili hükümler, safların tertibi ve cemaat adamı hakkında, Abdullah İbn-i Am'i İbni Le'as radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İmam namazı kılıp teşehhüdü tamamladıktan sonra, selam vermezden. Önce hadis vakı olsa yani adresi bozulsa, namazı tamamlanmıştır. Namazını tamamlayan cemaatteki diğer kimselerin namazı da tamamlanmıştır. 2822 Cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adamı hakkında H.Z. Ebu Hüreyre anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, İmamlar sizin için kızarlar. Doğru kılarlarsa sevabı sizedir. Hatalı kılarlarsa sizin namazınızın sevabı sizedir. Hata onların aleyhleri nedir? 2823 Cuma Namazının Fazileti Müzubu, Ahkamı, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim Cuma günü cenabet gusülü ile gusül yapar. Sonra Cuma'ya giderse sanki bir deve kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim ikinci saatte giderse bir sığır kurban etmiş gibi sevaba naim olur kim? Üçüncü saat giderse boynuzlu bir davar kurban etmiş gibi sevaba naim olur. Kim dördüncü saat giderse bir tavuk kurban etmiş gibi sevaba naim olur. Kim beşinci saatte giderse bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevaba naim olur. İmam hutbeye çıkınca melekler hazır olur. Zikri dinlerler. 2824 Cuma namazının fazileti. Mevzubu, ahkamı, bir rivayette şöyle denmiştir. Cuma günü olunca, mescidin her bir kapısında melekler vardır. İlk gelenleri sırayla yazarlar. İmam Münder'e oturunca defterleri kapatıp, zikri dinlemeye giderler. 2825, cuma namazının fazileti. Mevzubu, ahkamı, El-İbni Es-Sakasi -Es radıyallahu <gülüyor> anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kim cuma günü yıkar ve yıkanırsa, Kim erkenden mescide gider ve hutbenin başına, Yetişirse, yürür ve binmezse, imama yakın durur. Diniler, malaya söz etmezse ona her bir adım için bir yıllık amirin oruçları ve namazlarıyla sevabı yazılır. Ebu Davud der ki, Mekhule Gassale ve den sorulmuştu şu cevabı verdi. Bundan maksat başını ve bedenini yıkamaktır. Said İbnu Abdülaziz de aynı şeyi söyledi. Hanımıyla cinsin münasebette bulunarak onu da yıkanmaya muhtaç kıldı demektir. Böyle yapmak, namaza çıkınca, gözlerin korunmasında en elverişli vasıfadır. İktisayla ise cimadan sonraki yıkanmadır. Bekker'e ilk vaktinde namaza gitmektir. İbtekere hutbenin başına yetişmektir. 2826 Cuma namazının fazileti. Yüzü bu. Ahkamı. Abdullah İbn-i Ham ibn-i Allahu anhüme anlatıyor. Resulullah. Aleyhi salatu ve selam buyurdular ki. Cuma namazına üç grup insan katılır. Bir kişi var. Namaza katılır. Boş konuşma yapar. Bunun namazdan hissesi. O konuşmasıdır. İki kişi var namaza gelir dua eder. Bu kimse Allah'a duada bulunmuştur. Allah dilerse onun istediğini hemen verir. Dilerse vermez. Üç kişi vardır. Namaza gelir sadece dinler ve sükut eder. Müminlerin arasından yaralar geçmez. Kimseye izah vermez. Onun bu namazı, daha önce geçen Cuma'ya ve fazladan da üç güne kadar günahlarına kefarettir. Bu harca-ı Hakk'ın şu sözün abime kim bir hayır yaparsa bu kendisinden 10 misliyle kabul edilir. Enam 160-2827 Cuma namazının fazileti Yözü bu. Ahkamı H.Z. Ali radıyallahu anh Kuşa'da hutbe verirken minberden şöyle seslenmiştir. Cuma günü. Olunca şeytan çarşı ve pazara erkenden bayraklarıyla gider. İnsanlara bin bir enge çıkararak mani olmaya. Onları cumadan hiç olmazsa geciktirmeye çalışır. Melekler erkenden gidip mescidin kapılarına dururlar. Gelenleri birinci saatte gelenler, ikinci saatte gelenler diye yazarlar. Bu hal İmam hutbeye çıkıncaya kadar devam eder. Kişi mescidde, imamı görüp, dinleyebileceği bir yere oturup, can kulağıyla dinledi ve konuşmadı mı? Kendisine iki kat sevap vardır. Kişi uzakta kalır ve imamı dinleyebileceği bir yere oturur. Sessiz durur ve konuşmazsa bir hisse sevap alır. Eğer, imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur fakat boş konuşma yapar. Sessiz kalmazsa, ona iki hisse vebal yazılır. Eğer, dinleme ve görme imkanı olmayan bir yere oturur ve boş konuşur ve sessiz kalmazsa, ona bir hisse vebal vardır. Kim de yanındaki arkadaşına cuma günü sus derse boş konuşmuş olur. Kim de boş konuşursa ise, o cumadaki sevaptan nasipsiz kalır. H.Z. Ali konuşmasının sonunda şunu söyledi. Ben bunu Resulullah ve Vesselam'dan işittim. 2828. Cuma namazının fazileti. bu. ahkamı, Tarık İbn-i Şirhat'ı an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Cuma namazı, Dört kişi hariç geri kalan her Müslüman üzerine cemaat içinde yapması gereken vacip bir haktır. Cuma'dan istisna edilen bu dört kişi şunlardır: köle, kadın, çocukla hasta. 2829 Cuma namazının fazileti. Müzbu, ahkamı Abdullah ibn Amr ibni L. Asrabiyyallahu anhum'a anlatıyor. Peygamber aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: ezanı. Her teme Cuma farkıdır. 2830 Cuma namazının fazileti. Gözü Ahkamı H.Z. Hasa radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Her ihtilam olan erkeğe Cuma'ya gitmek vacittir. Cuma'ya her gidenlere usül vacittir. 2831 Cuma namazının fazileti. Gözü Ahkamı Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cuma, geceleyin ailesine dönebilen herkese farzdır. 2832, Cuma namazının fazileti. Müzubu, ahkamı, İbni Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cuma namazından veya başkasından bir rekata yetişen namazı tamam olmuştu. 2833, Cuma namazının fazileti. Müzubu, Ahkamı, H.Z. Ebu Hüleyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Cuma namazından bir rekata yetişen, Cuma namazına yetişmiştir. 2834, Cuma namazının fazileti. Müzubu, Ahkamı, Kuba Halisinden bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselam ile sohbet etme şerefine ermiş bulunan babasından naklen demiştir ki, Resulullah bize Kuba'dan gelerek Medine'de cuma namazına katılmamızı emretti. 2835 Cuma namazının fazileti. Mezubu Ahkamı Ebu Caddesi namri Rabbi an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim önemsemeyerek üç cumayı terk edecek olursa Allah onun kalbini mühürler. 2836 Cuma namazının fazileti. Mezubu Ahkamı Emre İbn-i Cündib Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Cuma namazını özürsüz olarak kim? Terk edecek olursa bir dinar para tasadduk etsin. Bu kadar bulamazsa, yarım dinar tasadduk etsin. 2837 Cuma namazının fazileti. Müzubu, Ahkamı, Ebu Melih. İsmi Umay İbnu Amir El-Hüceli radıyallahu anh olan babasından naklen anlattığına göre, babası Hudeybiye seferi sırasında bir cuma günü, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ile birlikte bulunmuştur. O gün, ayak ayakkabılarının altını ıslatmayacak kadar yağmur yağmış. Bunun üzerine Efendimiz, herkesin yerlerinden namaz kılmalarını emir buyurmuştur. 2838, Cuma'nın vakti ve ezan hakkında. Hazreti Emes Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Cuma'yı öğleyin güneş mevh edince kılardı. 2839. Cuma'nın vakti ve ezan hakkında. Buhari'nin bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam soğuk şiddetlenince. Namazı erken ilk vaktinde kılardı. Sıcak şiddetlenince namazı yani Cuma'yı öğleyin biraz serinleyince kılardı. 2840, Cuma'nın vakti ve ezan hakkında, Sehni İbn-i Sa'de Allahu an anlatıyor. Biz Resulullah aleyhissalatu ve selamla Cuma'yı kılar. Sonra da Kailul'e öyle uykusu yapardık. Diğer bir rivayete, Biz, ancak Cuma davazından sonra Kailul'e yapıyor yemek yiyorduk denmiştir. Tirmizi ve muhatta dışındaki diğer kitaplarda Selam'e i̇bn L Ekva'dan gelen bir rivayete. Sonra Cuma'dan çıktığımızda duvarların diplerinde gölgelenebileceğini bir gölge olmazdı denmiştir. 2841 Cuma'nın vakti ve ezan hakkında Es-Sahid İbni Yezid radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir ve HZ Ömer radıyallahu anh Hüma de Cuma namazının ilk ezanı İmam Mündere oturunca okunurdu. Ancak Hazreti Osman zamanı olup cemaat artınca, emri üzerine Medine çarşısında Zevranam yerde üçüncü bir ezan daha okundu. Cuma ezanı işi bu şekilde sabitleşti. 2842, hutbe ve hutbe ile ilgili hususlar, i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam iki hutbe okurdu. Minbere çıkınca otururdu. Bu esnada müezzin ezan okurdu. Müezzin ezanı bitirince kalkar ve hutbeyi okur. Sonra tekrar oturur ve bu sırada konuşmazdı. Sonra kalkar ikinci defa hutbe okurdu. 2843 Hutbe ve hutbe ile ilgili hususlar Nisai'nin rivayetinde Resulullah aleyhissalatu vesselam ayakta iki hutbe verir. Bunların arasını kısa bir oturuşla ayırırdı denmiştir. 2844 Hutbe ve Hutbe ile ilgili hususlar Müslim ve Nesai'nin K.B. İbn-i radıyallahu anh yaptıkları bir rivayete göre kapı. Mescide girince Abdurrahman İbn-i Ümmül iyi oturarak hutbe verir görmüş ve derhal müdahale etmiştir. Şu hadise bakın hele. Oturarak hutbe veriyor. Halbuki Cenab-ı Hak kitap-ı mübininde mealen. Onlar bir ticaret. Yahud bir oyun bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bıraktılar. Cuma 11 buyurmuştur. 2845, hutbe ve hutbe ile ilgili hususlar, Umar'ı İbn-i Reyber ad Allahu Allah'ın anlattığına göre, Bişi İbn-i minberde ellerini kaldırarak hutbe verirken görmüş ve derhal müdahale etmiştir. Allah çünkü kısa elin belasını versin. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı hutbe verirken gördüm. Eliyle, Şundan fazla kaldırmazdı dedi ve şehadet parmağıyla işaret etti. 2846, Hutbe ve Hutbe ile ilgili hususlar, H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam hutbe verdi mi gözleri kızarır, sesi yükselir, öfkesi artardı. Sanki bir orduya düşmanımın akşama veya sabaha size baskın yapacak, diye tehlikeyi haber veren komutan gibi sevkalı de ciddi bir eda ile ben size, Kıyamet fülçü parmak kadar yakınlaşmış olduğu bir zamanda peygamber gönderildiğim der ve şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine yaklaştırarak gösterir. Sözlerine şöyle devam ederdi. Enmabat. Bilesiniz. Sözlerin en hayırlısı kitabullah'tır. En güzel yolda Muhammed'in yoludur. İşlerin en şerlisi de sonradan itas edilenlerdir. Her bidat zalalettir. Ayrıca şunları da söyledi. Ben her imine kendi nefsinden daha yakınım. Nitekim, kim bir mal bırakırsa bu ailesi içindir. Kim bir borç veya bakıma muhtaç foranta bırakırsa bu bana aittir ve benim üzerimidir. 2847 Hutve ve hutve ile ilgili hususlar, İbn-i Mesud'a Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam teşehrüt okuyunca şu mealde zikirde. Duada bulunurdu. Hamd Allah alır. Ona sığınır. Ondan mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden de ona sığınırız. Allah kime hidayet verirse onu kimse sapıtamaz. Kimi de sapıtırsa onu kimse hidayete götüremez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Onu hak ile, kıyametten önce müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Kim Allah ve Resulüne itaat? Ederse doğru yolu bulmuştur. Kim de o ikisine isyan ederse, bilsin ki sadece kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir zarar verermez. Bir rivayette hadise şu ziyadeyi yaptıktan sonra gerisini aynen rivayet etmiştir. Cuma günü teşehrüden sonra, 2848, hutbe ve hutbe ile ilgili hususlar, Cabi İbn-i Semir'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve de resulullah aleyhissalatu ve selamın namazı vasattı. Hutbesi de vasattı. 2849. Hutbe ve hutbe ile ilgili hususlar Ebu Âliza da Allahu an anlatıyor. Ammar bize hitap etmişti. Konuşmasını veciz ve beliye yaptı. Minberden inince Ey Ebu Yakzan, veciz beli ve beliye konuştun. Keşke biraz daha nefesleseydiniz uzatsaydınız dedik. Bize şu cevabı verdi. Ben Resulullah Sürullah aleyhissallatu selamı dinledim. Şöyle buyurmuştu: Kişinin namazının uzunluğu ve hutvesinin kısalığı onun fıkıh ilminin alametidir. Öyle ise, hutveyi kısa tutun. Namazı uzun zira, beyanda sihir var. 2850. Hutve ve hutve ile ilgili hususlar. H, ve Ebu Hureer adıya Allahu an anlatıyor. Ve Sürullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki. İçerisinde teşehrüt bulunmayan her hutbe kesik bir el er gibidir. 2851 Hutbe ve hutbe ile ilgili hususlar, Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde Allah'a hamd ile başlamayan her kelam kesiktir denmiştir. 2852 Hutbe ve hutbe ile ilgili hususlar, Semre İbn-i Cüncü radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Zikrani hutbe sırasında hazır bulunun, İmama yakın olun. Zira kişi, uzaklaşmaya devam ede ede. Birse, bile cennette de geri kalır. 2853, hutve ve ve ile ilgili hususlar, Ebu Rifa'a el-Adevi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Selam' geldim. ve veriyordu. Ben, ey Allah'ın Resulü, yabancı ve dinini bilmeyen bir kimseyim. Sizden dinimin ne olduğunu soruyorum dedin. Bunun üzerine bana yöneldi. Hutvesini bırakarak yanıma kadar geldi. Kendisine bir sandalye getirildi. Zannedersem ayakları demirdendi. Üzerine oturdu. Hemen Allah'ın kendisine öğrettiklerinden bana öğretmeye başladı. Sonra tekrar hutvesine dönerek sonunu tamamladı. 2854. Hutbe ve hutbe ile ilgili hususlar H.Z. Osman radıyallahu anh hutbelerine çoğu kere şu hususu hatırlatarak başlardı. İşitin, kulak verin. Zira işiterek, kulak veren işitmeden kulak verenin sevaptan. Hissesi birdir. 2855, put ve hutbe ile ilgili hususlar, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Cuma günü, imam hutbe okurken, sen yanı başında konuşan arkadaşına, Sus ve sen boş laf etmiş olursun. 2856 Namaz ve hutbede kıraat, Ubeydullah İbn-i Rafi Rahimehullah anlatıyor. Emevi halifelerinden Mervan, Ebu Hüreyre, Radıyallahu anh-i Medine'ye halef tayin etti. Ebu Hüreyre, Cuma'yı kıldırdı ve birinci rekatte Elham suresini okuduktan sonra Cuma suresini okudu. 2.de Katabe İzzocae kel Münafikunu okudu. Dedi ki: Ben Resulullah Aleyhissalatu ve selamın bunları okuduğunu işittim. 2857 Namaz ve hut ve kıraat. ve İbn Cündü'de Yahlavu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam cuma da Abikel ismi Tabikel Abza ve etaki hadisü ve sure-i okurdu. 2858 Namaz ve hut ve kıraat i̇bn Abbas radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Cuma günü sabah namazında Elif Lam Bin Tenzil'i birinci rekatte. Hel-Eta'yı da ikinci rekatte okurdu. Cuma namazında da Cuma ve Münafik'ün surelerini okurdu. 2859 Namaz ve hutbede kıraat. Ümm-i bin Tuhar ise i̇bn Numan radıyallahu anh'a anlatıyor. Kafrel Kur'an'in Mecid suresini. Cuma günü minber üzerinden her gün okurken Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kendilerinden aldım. 2860 Namaz ve hut ve kıraat. Yala İbn Ümeyye Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam minberde zuhruf etmişediye okurken işittim. 2861 Camiye girme ve oturma adabı. Ebubüleyhe radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, birinizin halinin sırtından namaz kılması. Onun için Cuma günü oturup oturup imam Hutve'ye başlayınca gelip cemaatin omuzlarını yararak cemaate katılmasından hayırlıdır. 2862 Camiye girme ve oturma adabı, Kirmiz ile Boğaz i̇bn Enes'ten mersu olarak rivayet kaydedilmiştir. Cuma günü için cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur. 2863. Camiye girme ve oturma adabı, H.Z. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, sizden kimse, cuma günü kardeşini kaldırıp sonra da yerine oturmasın. Lakin, açılın desin. 2864. Camiye girme ve oturma adabı, Nafi rahimullah anlatıyor. i̇dn Ömer radıyallahu anhümayı işittim. Diyordu ki, Resulullah ve Vesselam kişinin bir başkasını kaldırarak yerine oturmasını yasakladı. Nafiye! Bu yasak Cuma'ya mı mahsus? diye soruldu. Cuma ve diğer günlerde? diye cevap verdi. 2865 Camiye girme ve oturma adabı Muaz İbni Enes Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Cuma günü İmam Hudbe verirken Hubbe tarzında oturmayı yasakladı. 2866, Camiye Girme ve Oturma Adabı, Şeddat İbni Esra'dı Allah'u An anlatıyor. H. Z. Mualliye'de Allah'u An ile Beytul Maktis'e hazır oldum. Bize cuma kıldırdı. Baktım ki, mescidde bulunanların çoğu Resulullah ve Vesselam'ın ashabı idi. Ve imam ve verirken ihtimal ederek oturmuşlardı. 2867, Camiye Girme ve Oturma Adabı, An İbn-i Şuay An Ebihi An -e An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Re Cuma günü namazdan önce cemaat teşkilini yasakladı. 2868. Camiye girme ve oturma adabı. H. Z. Cabi Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Re Cuma günü minbere çıkınca, oturunuz dedi. Bunu i̇bn Mesud Radıyallahu An işitince olduğu yere oturdu. Tam mescidin giriş kapısını üstüydü. Resulullah aleyhissalatu ve selam onu bu halde gördü ve Gel! Ey Abdullah İbni Mesud buyurdu. 2869 Camiye girme ve oturma adabı İbn Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Cuma günü biriniz mescitte Uyuklayacak olursa oturduğu yeri değiştirsin. 2870 Camiye girme ve oturma adabı. İbn Abbas radıyallahu anhum anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın mescidinde kılınan cuma sonra ilk kılınan cuma namazı. Bahreyn ölümlerinden olan covasa’daki Abdülkays mescidinde kılınan namazı. 2871 yolcu namazı. H Z radıyallahu anm anlatıyor. Medine'de öğle namazını Resulullah aleyhissalatu ve selam ile dört birek at kıldık. Mekke'ye gitmek üzere yola çıkıp Zülhul gelince ikinciyi iki rekat kıldı. 2872 Yolcu namazı Yine Hazreti Emes Allahu anh'ın anlattığına göre kendisinden kat salat yani namazın kısaltılması hakkında sorulmuştu. Şöyle cevap verdi. Resulullah aleyhissalatu ve selam üç millik mesafeyi veya şubenin şekline göre üç tersah mesafeyi dışarı çıktı iki rekat kılar. 2873 Yolcu namazı, İmam Malik'e ulaştığına göre, İbn-i Abbas radıyallahu anhüma Mekke Taif arasındaki kadar, Mekke Usfan arasındaki kadar ve keza Mekke Ciddi arasındaki kadar mesafede namazı kast ediyordu. Malik der ki, bu mesafeler dört veriktir. 2874, yolcu namazı, İbn-i Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Medin'den Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Rabbül Alemin'den başka hiçbir şeyden korkmuyordu. Yolda namazı ikişer ikişer yani kaslı ederek kıldı. 2875 Yolcu namazı H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte Mekke'ye gitmek üzere Medine'den çıktık. Efendimiz yolda namazları ikişer ikişer kılıyordu. Medine'ye dönünceye kadar hep böyle yaptı. Enes H. Mekke'de ne kadar kaldınız? diye sorulmuştu. Orada 10 günü kıldık dedi. 2876 Yolcu Namazı i̇bn Abbas Radiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Mekke'de 19 günün ikamet etti ve namazları kasvetti. Biz de bundan böyle sefer yapıp 19 günün ikamet ettik mi namazları hep kasv ederdik. 19'dan fazla kaldık mı artık 4'e tamamlardık bu Davud'un bir diğer rivayetinde 17 gün denmiştir. Nisai'nin bir diğer rivayetinde. Fetih senesinde Mekke'de 15 gün ikamet etti ve namazları bu esnada kasvetti. 2877. Yolcu namazı. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhüma anlatıyor. Fetih günü. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte Mekke'de hazır bulundum. Mekke. 18 gece kaldı. Bu esnada namazları hep iki kıldı. Şöyle hitap ediyordu. Ey bölge halkı! Siz bize bakmayın. Dört kılın. Biz hep yolcuyuz bu sebeple kusrederek iki kılıyoruz. 2878 Yolcu namazı H.Z. Cabir adı Allahu an Anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam tebükte 20 gün ikamet etti ve namazları hep kasretti. 2879 Yolcu namazı, Halise İbn-i Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yine da bize. Sayıca en çok olduğumuz ve en ziyade güven içinde olduğumuz bir zamanda namazı iki rekat kıldırdı. 2880. Yolcu namazı, i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yine de bize iki rekat kıldırdı. Arkasından Ebu Bekri de öyle kıldırdı. Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer ve hilafetinin başında Hazreti Osman radıyallahu da iki kıldırdılar. Sonra Hazreti Osman dört veçakli olarak kıldırdı. i̇bn Ömer imamla kılarsa dört kılardı. Yalnız kılınca da iki kılardı. 2881 Yolcu Namazı Hazreti Osman Allahu anh'tan anlatıldığı ana göre Taif'te enval edinip orada ikamet etmeyi arzu ettiği zaman minala dört rekat kıldı. Sonra imamlar bununla amel ettiler. 2882 Yolcu namazı Bir rivayette de şöyle denmiştir. H.Z. Osman sonradan bedeviler sebebiyle dört kılmıştır. Çünkü o sene pek çok bedevi haç peho gelmişti. Namazın dört rekat olduğunu öğretmek için halka dört rekat kıldırdı. Bir rivayette de şöyle denmiştir. H. Z. Osman Mina'da dört kıldı. Çünkü o, Haçıkçıtan sonra ikamete azmetmişti. 2883 Yolcu namazı. Yine Ebu Davud'un kaydına göre İbn-i Mesud radıyallahu -e anh namazı dört kılmıştı. Kendisine, Sen, Daha önce dört kıldığı için Osmanlı'yı ayıplamıştın. Şimdi ise dört kılıyorsun. Denilmişti. Özür beyan ederek cevabı verdi. Muhalefet zararlıdır. 2884, Yolcu Namazı, H.Z. Ömer Rabiallahu Amihten anlatıldığına göre, Mekke'de namazı halka iki rekat kıldırdı. Selamı verince, Ey Mekkeliler dedi, Namazımızı dörde tamamlayın değil yolcuyuz bu sebeple iki kıldık. 2885, Seferde iki namazın cenn edilmesi, H.Z. Enes Rabiallahu Amihten anlatıyor. Resulullah ve selam. Güneş batıya meyretmeden yola çıkınca, öğle namazını ikindi vaktine tehir eder. İkindi olunca mola verir. İkisini cemelerde beraber kılardı. Yola çıkmazdan önce güneş batıya meyretti. öyle vakti girdi ise, hareketten önce her ikisini de öğle ve ikindi kılar sonra yola çıkardı. 2886 Seferde iki namazın cem edilmesi, bir rivayette de şöyle gelmiştir. Acele yürümek gerekirse öğleyi ikindiye tehir eder. İkisini birleştirirdi. Keza ufuktaki aydınlık kaybolunca da akşamla yatsıyı birleştirirdi. 2887 Seferde iki namazın cem edilmesi, İbni Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam yol halindeyken öğle ile ikindiyi birleştirirdi. Akşam ile yatsıyı da birleştirirdi. 2888 Seferde iki namazın cen edilmesi, i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam akşam ve yatsıyı müzerifele beraberce kıldı. Bunlardan her biri için ayrı bir ikamet okudu. İki namaz arasında. Nafile kılmadı. Bunlardan birinden sonra da nafile kılmadı. 2889. Seferde iki namazın cen edilmesi, İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Ben Resulullah ve selamı şu ikisi hariç. Vakti dışı da tek bir namazı kıldığını görmedim. Müzderife de akşamla yatsıyı birleştirdi. O gün sabahı da vaktinden önce kıldı. 2890, seferde iki namazın cem edilmesi, Cafer İbnu Muhammed İbni Mesleme Allahu An anlatıyor. Resulullah ve selam öle ve ikindi namazlarını, Arafat'ta tek ezan ve iki ayrı ikametle kıldı. İki namaz arasında nafile kılmadı. Müzderifeler de akşamla yatsıyı bir ezan ve iki ikametle kıldı ve aralarında nafile kılmadı. 2891 Seferde iki namazın cenn edilmesi, İbn-i Abbas radıyallahu anhüma demiştir. Ki, kim iki namazı özürsüz olarak cenn ederse büyük günah kapılarından bir kapıya gelmiş olur. 2892 Seferde iki namazın cem edilmesi, yine İbn Abbas radıyallahu anhüma demiştir ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'de yedi ve sekiz rekat öyle. İkindi. Akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kıldı. Eyü'l es der ki, belki de bu yağmurlu bir gecedeydi. Öbürü şey Şehşasa belki. Dedi. Sahiheynin bir rivayetinde şu ziyade var. Hadisi İbn Abbas'tan rivayet eden ravîdendi ki zannederim öğleyi tehir ikinciyi tacil keza akşamı tehir yatsıyı da tacil etmiş olmalı. Cevaben bunu ben de böyle zannediyorum dedi. 2893. Seferde iki cem edilmesi Müslim'de gelen bir başka rivayette şöyle denmiştir. Resulullah ve Vesselam korku ve sefer hali olmaksızın öyle ve ikindiyi birleştirerek, akşam ve yatsıyı da birleştirerek kıldı. İmam Malik, ben bunun yağmurluğunda yapılmış olacağını zannediyorum demiştir. 2894, yolculukta nafile namazlar, i̇bn Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a 18 defa defakat ettim. Ancak, Sefer sırasında nafile kıldığını hiç görmedim. allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur. Resulullah'ta sizin için güzel örnek vardır. Ahzab 21. i̇bn Ömer devamla der ki, Eğer nafileyi kılsaydım namazı da tam kılardım. 2895. Yolculukta nafile namazlar. Berar Allah'u an anlatıyor. Ben, Resulullah ve vesselam'a 18 seferde iştirak ettim. Onun, güneş meyledince öğleden. Önce kıldığı iki rekati terketeğini terk eteyini görmedim. 2896, yolculukta nafile namazlar. Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anh, oğlu Ubeydullah'ı seferde nafile kılarken görürdü de bundan dolayı onu kınamazdı. 2897, yolculukta nafile namazlar. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam ile birlikte Umre yapmak üzere Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktık. Mekke'ye gelince, ey Allah'ın Resulü, annem babam sana feda olsun. Sen kıkıldın, ben tam kıldım. Sen yedin, ben oruç tuttum. Ne dersiniz? dedim. Şu cevabı verdi. Ey aile güzel yaptın. Buyurdu ve bu işimde beni kınamadı dedi. 2898 Havs korku namazı babı, Sehni İbn-i Ebi Asmer adı yallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, ashabına korku namazı kıldırdı bu maksatla ashabı arkasında iki saf yapatı. Hemen arkasında bulunan safa birinci rekatı kıldırdı. Sonra ayağa kalktı ve arkasındakilere bir rekat namaz kıldırıncaya kadar kıyamda kaldı. Sonra gerideki safta bulunanlar ilerledi. Ön saftakiler de geriledi. Bu şekilde ilerleyenlere de bir rek'at namaz kıldırdı. Sonra gerileyenler bir rek'at namaz kılıncaya kadar yerinde oturdu. Sonra da selam verdi. 2899, Havs korku namazı babı, muvatta'nın bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. Korku namazı şöyledir. İmam, beraberinde arkadaşlarından bir grup olduğu halde namaza durur. Bir grup da düşmana karşı yerini alır. İmam bir rekatı beraberindekilerle lükû ve secde kılar. Ve ayağa ikinci rekate kalkar. Tam doğrulunca öyle kalır. Cemaat. Geri kalan rekatı kendi başlarına tamamlayıp selam verirler ve oradan ayrılırlar. İmam yerinde ayakta durmaya devam eder. Namazını kılanlar düşmanın karşısında yerlerini alırlar. Namaz kılmamış olan diğerleri gelip imamın arkasında dururlar. Tekbir getirerek uyarlar. İmam onlara da bir rekat namaz kıldırır. Secreden sonra oturur ve selam verir. İmama uyan bu ikinci grup imam selam verince kalkıp, geri kalan rekatı kılıp selam verirler. 2900 Havs Korku Namazı Babı H.Z. Cabir Adıyallahu An anlatıyor. Biz Laturrika'da, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ile beraberdi Koyu gölgeli bir ağacın yanına gelmiştik. Bu ağacı Altında dinlenmesi için ve Vesselam'a bıraktık. Resulullah kılıcını ağaca asıp istiratte çekilmişti ki, onu gizlice takip eden müşriklerden biri, gelip asılı olan kılıcı kapıt kınından sıyırıp Resulullah'a benden korkuyor musun, dedi. ve Vesselam, hayır deyince pekisini benden kim kurtaracak Allah, diye cevap verdi duruma mutlali olan ashab adamı tehdit etti. O da kınına koydu ve ağacı astı sonra namaz kılındı. Resulullah ve Vesselam bir gruba iki rekat kıldırdı bunlar geri çekildiler. Sonra ikinci grup geldi. Onlara da iki rekat namaz kıldırdı. Resulullah'ın namazı dörde tamamlanmıştı. Cemaatin namazı ise iki rekattı.